elhamdülillahi rahim ve rahîm innel hamdülillahi ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve naûzu billâhi min ve min seyyiât-i ve men yüdlil fe lâ ve eşhedü illallah ve eşhedü en ve resûlüh emma ba'd fe ve hayral hüdî hüdî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. İsra ve Miraç hadisesiyle kalmıştık siyer derslerinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşılaştığı zorluklar, çektiği sıkıntılar ve üzüntüler karşısında Rabbani bir mükafat verildi. Çünkü Ebu Talip Vadisi'nde, Şibu Ebu Talip denilen yerde, üç yıl süreyle devam eden ablukaya maruz bırakılmıştı. Bu abluka esnasında açlık ve mahrumiyet içinde kalmıştı. Sonra en yakın yardımcısını kaybetmişti. Aynı zamanda müminlerin annesi Hadice radiyallahu anhayı kaybetmişti. Bunun yanı sıra Sakif hakkında beslediği ümid de boşa çıkmıştı. Onların aşağılıkları, çocukları ve köleleri tarafından kötü bir muameleye maruz bırakılmıştı. İşte bütün bu sıkıntılardan sonra, Allah onu mükafatlandırdı ve onu kendi katına yükseltti. Üzerine çektiği bütün sıkıntıları, içine düştüğü üzüntüleri, zorlukları ve yorgunlukları, hatta kendisine vahyedilenleri tebliğ ederken ve davetini yayarken karşılaşabileceği zorlukları unutturacak hoşnutluk elbisesini giydirdi. Allah'ın salatı onun, ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Bu konuda bizi mutlu edecek ayetler... Ve Bukhari ile Müslim'in nakletmiş olduğu sayı hadisler bulunmaktadır. Dolayısıyla konuyu sadece siyer sahiplerinin nakletmiş olduğu rivayetlere bırakmayacağız. Allah Azze ve Celle İsra suresinin ilk ayetinde şöyle buyuruyor. Kulunu kendisine bir takım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir. Şüphesiz o iştendir, görendir. kasım Rahmetullahi Aleyh şöyle diyor. Bu ayet İsra olayının kesin olduğuna delalet etmektedir. Bu ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece vakti Mescid-i Aksa'ya yürütülmesidir. Yani İsra gece yürümesi demek. Allah Azze ve Celle esra bi Abdihi diyor bu ayette. Yani gece onu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya e, yürüttü diyerek. Göklere yükseltilmesi olayına ise Miraç deniliyor. Bu ayette açıkça Miraca delalet eden bir ifade yok. Ancak bazı alimler Necm suresinin ilk ayetlerini Mirac olayına delil saymışlardır. Kadı İyas Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Selefin ve genelde Müslümanların çoğunluğu İsra olayının bedenle birlikte ve uyanıklık hali olduğu görüşünü tercih etmişlerdir. Hak olan da budur. Allah'ın izniyle İsra bütün olay boyunca hem beden hem de ruhla olmuştur. Ayet, sahih rivayetler ve muteber görüşler buna delalet etmektedir. Zahir ve gerçek anlamın alınması imkansız olmadığı sürece bu anlam bırakılarak tevil yoluna gidilemez. Burada da eğer olay uyku halinde gerçekleşmiş olsaydı Allah azze ve celle kulunu demez bunun yerine kulunun ruhunu derdi. Ayrıca Allah Azze ve Celle bir ayetinde de şöyle buyuruyor. Necim suresi 17. ayetinde. Göz kaymadı ve sınırı aşmadı da. Üstelik eğer olay uyku halinde gerçekleşmiş olsaydı bir mucize ve ilahi bir ayet olmazdı. Çünkü herkes rüyada buna benzer şeyler görebilir. Bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a atfedilen bir üstünlük olarak zikredilemez. Şayet sadece ruhu olsaydı ve uyku da olsaydı. Ve böyle bir şeyde kafirler inkar etmezdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu anlattığında. İslam'a girmiş olanlardan da inançları zayıf olanlar bundan dolayı tereddüte düşmezler ve dinden dönmezlerdi. Çünkü bu tür olayların rüyada gerçekleşmesi inkar edilmez. Bütün bu sayılanlar onların söz konusu olayın Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'in bedeniyle birlikte ve uyanıklık halinde gerçekleştiği haberini almaları üzerine olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o sırada uyanık olduğunun delillerinden biri de Bukhari'nin Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan nakletti rivayettir. Bu rivayete göre Cabir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle du dediğini duymuştur. Kureş beni yalanladığında Hacer'in yanında durdum. Yani Hacerü'l-Esved'in. Allah Mescid-i Aksa'yı benim gözümün önüne getirdi. Böylece ben de onun üzerindeki işaretleri kendilerine bildirmeye başladım. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onlara kendisinin bütün bunları rüyada gördüğünü bildirmiş olsaydı onlar da ona Mescid-i Aksa'nın üzerindeki işaretleri ve onun özelliklerini sorma gereği duymazlardı. Burada söz edilen gelişme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci bir mucizesidir. Yani e, olay olduktan sonra İsra olay gerçekleştikten sonra bu olayı haber veriyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Hem müşrikler inkar ediyor bunu hem de im im imanı zayıf, inancı zayıf bazı kimseler tereddüte düşüyorlar. Ve bazı sorular soruyorlar. O zaman bize Mescid-i Ak sahibi anlat. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha önce orayı hiç görmemişti, hiç gitmemişti oraya. E, o sırada diyor tam hatırlayamadım Allah Azze ve Celle gözümün önüne getirdi ve ben de tek tek saydım diyor. Burada Müslim'in İsra ve Miraç olayıyla ilgili rivayeti Bukhari'nin rivayetinden daha kapsamlıdır. Müslim'in rivayetinde hem İsra hem de Miraç olayından söz edilmekte. Bukhari'nin rivayetinde ise sadece Miraç olayı anlatılmaktadır. Yani İsrail'e dedik ki gece yürüyüşü. Yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi. Miraç ise göklere yükseltilmesi. Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bana burak getirildi ki o eşekten büyük, katırdan küçük, beyaz ve uzun bir binektir. Adımını gözünün ulaştığı en son noktaya kadar atar. Ben ona bindim, Mescid-i Aksa'ya geldim. O bineği, peygamberlerin bineklerini bağladıkları halkaya bağladım. Sonra mescide girdim ve orada iki rekat namaz kıldım. Sonra çıktım. Cibril içinde içecek bulunan bir kapla süt bulunan bir kap getirdi. Ben içinde süt olanı seçtim. Bunun üzerine Cibril Aleyhisselam, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a fıtrata uygun olanı seçtin dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam sonra sözüne şöyle devam etti. Sonra biz göğe yükseltildik. Cibril kapının açılmasını istedi. Sen kimsin diye soruldu. Cibril dedi. Beraberinde kim var denildi. Muhammed cevabını verdi. Ona elçilik görevi verildi mi diye soruldu. O da verildi dedi. Bunun üzerine bize kapı açıldı. Orada Adem aleyhisselam ile karşılaştım. Beni merhabaladı ve benim için hayır dua etti. Sonra biz ikinci göğe yükseltildik. Cibril aleyhisselam kapının açılmasını istedi. Sen kimsin diye soruldu. Cibril dedi. Beraberinde kim var? Muhammed cevabını verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona elçilik görevi verildi mi diye soruldu. O da verildi dedi. Bunun üzerine bize kapı açıldı. Orada iki teyze, oğlu iki teyze oğluyla Meryem oğlu İsa ve Zekeriya oğlu Yahya ile karşılaştım. Bana merhaba dediler ve benim için hayır dua ettiler. Sonra üçüncü göğe yükseltildik. Cibril kapının açılmasını istedi. Sen kimsin diye soruldu. Cibril dedi. Beraberinde kim var denildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cevabını verdi. Ona elçilik görevi verildi mi diye soruldu. Ona elçilik verildi dedi. Bunun üzerine bize kapı açıldı. Orada Yusuf Aleyhisselam ile karşılaştım. Gerçekten ona güzelliğin yarısı verilmişti. Bana merhaba dedi ve benim için hayır dua etti. Sonra dördüncü göğe yükseltildik. Cibril Aleyhisselam kapının açılmasını istedi. Sen kimsin diye soruldu. Cibril dedi. Beraberinde kim var denildi. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam dedi. Ona elçilik görevi verildi mi? Verildi dedi. Bunun üzerine bize kapı açıldı. Orada İdris aleyhisselam ile karşılaştı. Bana merhaba dedi ve benim için hayır dua etti. Yüce Allah da şöyle buyurmuştur. Meryem suresi 57. ayetinde. Biz onu İdris'i yüce bir yere yükselttik. Sonra beşinci göğe yükseltildik. Cibril aleyhisselam kapının açılmasını istedi. Sen kimsin diye soruldu.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 Aleyküm selam ve rahmetullah. Ona elçilik görevi verildi mi diye soruldu. Verildi dedi. Bunun üzerine bize kapı açıldı. Orada Musa aleyhisselam ile karşılaştı. Bana merhaba dedi ve benim için hayır dua etti. Sonra yedinci göğe yükseltildik. Cibril aleyhisselam kapının açılmasını istedi. Sen kimsin diye sordu. Cibril dedi. Beraberinde kim var? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cevabını verdi. Ona elçilik görevi verildi mi? Verildi dedi. Bunun üzerine bize kapı açıldı. Orada... İbrahim aleyhisselam ile karşılaştı. Sırtını Beyt-i Mamur'a dayamıştı. Beyt-i Mamur, Beyti Mamur oraya her gün 70 bin melek giriyor ve bir daha da dönmüyorlardı. Yani her gün giren 70 bin melek gidiyor. Onun yerine başka bir 70 bin melek geliyor. Bir daha sıra gelmiyordu. Bu meleklerin fazlalığını da ifade ediyor. Sonra ben Sidretül Müntehaya götürüldüm Onun yani Sidretül Münteha denilen ağacın yaprakları tıpkı filin kulakları gibiydi. Meyveleri de tıpkı büyük testiler gibiydi. Allah'ın emri onu kuşatınca bana başka bir hal oldu. Artık Allah'ın yaratıklarından hiç kimse onun güzelliğini anlatamaz. Allah bana vahyettiğini etti ve üzerime her gün ve gecede 50 vakit namazı farz kıldı. Musa Aleyhisselam'ın yanına gittim. Rabbin ümmetine neyi farz kıldı diye sordu. 50 namaz dedim. Rabbine dön, onun hafifletilmesini iste. Senin ümmetin buna güç getiremez. Ben İsrailoğullarını imtihan ettim ve denenmeden geçirdim dedi. Bunun üzerine Rabbime döndüm ve ey Rabbim, ümmetime farz kıldığını hafiflet dedim. Benim için 5 5 vakiti kaldırdı, yani 45 vakte indirdi. Ardından tekrar Musa Aleyhisselam'ın yanına döndüm ve benim için beş vakit kaldırdı dedim. O tekrar senin ümmetin buna da güç getiremez. Rabbine dön, onun hafifletmesini iste dedi. Bu şekilde Rabbimle Musa Sam arasında gidip gelmeye devam ettim. En sonunda Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ey Muhammed! Bu farz kılınan her gün ve gecede beş vakit namazdır. Her namaz için beş katı ecir verilecek. Bu da elli namaz eder. Kim bir iyilik yapmayı düşünür de yapamazsa... Onun için bir iyilik yazarım. Eğer yaparsa onun için on iyilik yazarım. Kim bir kötülük düşünür de yapmazsa onun için bir şey yazılmaz. Eğer yaparsa o zaman sadece bir kötülük yazılır. Sonra tekrar Musa Aleyhisselam'ın yanına döndüm ve durumu kendisine bildirdim. O yine Rabbine dön. Onu hafifletmesini iste dedi. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbime çok fazla döndüm ancak kendisinden böyle bir istekte bulunmaktan çekindim. Evet bunu Müslim ve Bukhari rivayet etmişlerdir. Her namaz için beş katı ecir verilecek. Hesapta... Olabilir. Bu devamı zaten onu gösteriyor. Yani her kim bir iyilik yaparsa onun için on iyilik yazarım. İbn Kayyim rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Sahabilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o gece Rabbini görüp görmedi konusunda ihtilaf etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan sayı olarak nakledilen bir rivayete göre Rabbini görmüştür. Yine ondan sayı olarak nakledilen bir başka rivayete göre ise kalben görmüştür. Kalbiyle görmüştür. Bunu Müslüm rivayet ediyor. Ayşe radıyallahu anh'a ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten sayıh olarak nakledilen rivayetlere göre ise onlar bunu kabul etmemişlerdir. Onların dediğine göre Allah azze ve celle'nin Necm suresi 13. ayetinde Andolsun ki o onu bir başka kez daha inişte gördü. Sirretül müntehanın yanında. Bu sözde kast edilen Cibril'dir demişlerdir. Yine Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Kim Muhammed'in Rabbini gördüğünü ileri sürerse Allah'a karşı büyük bir yalan söylemiş olur. Burada bu rivayetlerin arası İbn Abbas radiyallahu anh'a gelen diğer rivayetle bulunur. İbn Abbas radiyallahu anh'a onu kalbiyle gördü. Çünkü Muhammed aleyhisselatü vesselama Rabbini gördün mü diye soruluyor. O da o nurdur ben onu nasıl görebilirim cevabını veriyor. Burada kalbiyle gördüğü itikadı. Evet o nurdur ben onu nasıl görebilirim rivayete Ebu Zer radiyallahu anh'den geliyor. Ee, başka bir hadis metinde ben bir nur gördüm deniyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Osman bin Saidet Darimi'nin rivayetine göre de sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onu görmediği konusunda görüş birliğine varmışlardır. İbnül Kayyim şöyle demiştir. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olanları Rabbinin büyük ayetlerinden gördüklerini kavmini anlattı. Bunun üzerine onlar kendisini daha çok yalanlamış, daha çok eziyet etmeye ve daha fazla sıkıştırmaya başlamışlardır. Kendilerine Mescid-i Aksa'yı anlatmasını istediler. Allah da onun görüntüsünü karşısına getirdi ve açıktan görmeye başladı. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerindeki işaretleri kendilerine haber vermeye başladı. Dolayısıyla onun bildirdiği hiçbir şeyi inkar edemediler. İsra olayında gidiş ve dönüş esnasında karşılaştığı durumları, varış vaktini, o sırada gelen develerin durumunu kendilerine haber verdi. Gerçekten de olaylar aynen onun anlattığı gibi gerçekleşmişti. Ama bu durum sadece onların nefretlerini artırdı ve zalimler küfürden başka bir şeyi kabul etmeye yanaşmadılar. Burada bu İsra ve Miraç hadisesinde çıkarılacak dersler şu şekilde. Allah Azze ve Celle İsra suresinin ilk ayetinde Kulunu kendisine bir takım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten nişanı pek yücedir. Şüphesiz o iştendir, görendir buyuruyor. Burada Mescid-i Aksa'nın fazileti ortaya konmaktadır. Aksa kelimesi en uzak anlamındadır. Mekke'ye olan uzaklığından dolayı böyle adlandırılmıştır. Çevresini mübarek kıldığımız yani etrafında bulunan yerleri din ve dünya bereketleriyle mübarek kıldığımız. Çünkü bu kutsal topraklar peygamberlerin yurtlarıdır. Buralarda onlara vahiy inmiştir. Tarımsal açıdan da verimli ve değişik meyvelerin yetiştiği bir yerdir. İlahi bereket bütün yönleriyle orayı sarmıştır. Bu itibarla kutsal topraklarda bulunması ve Allah Azze ve Celle'nin en büyük mescitlerinden olması dolayısıyla Mescid-i Aksa kat kat bir kutsallığa sahiptir. Mescitler Allah'ın evleridir. Mescid-i Aksa peygamberlerin ibadet ettiği, ikamet ettiği ve kendilerine vahyin geldiği bir yer olması dolayısıyla da bir kutsallığa sahiptir. Onların bereketleriyle mübarek kılmıştır. Mescid-i Aksa'nın özellikleri hakkında şöyle denilmiştir. Orası eski peygamberlerin ibadet ettikleri yerdir. Peygamberlerin sonuncusunun İsra olayının gerçekleştiği yerdir. Aynı şekilde yüksek gökleri ve üstün mekanlara yükselmesi olayının yani miracın başlangıç yeri orasıdır. Allah Azze ve Celle'nin Detaylı ayetlerde işaret ettiği ev burasıdır. Yuşa Aleyhisselam'ın kendilerine vaatte bulunduğu kimselere söylediği şekilde orayı fethedebilsin ve yaklaşabilsin diye Allah'ın onun için güneşi bekletip batırmadığından dolayı vahile indirilmiş olan dört kitapta orada okunmuştur. Önceki iki milletin, kitap ehlinin, Yahudi ve Hristiyanların namazlarında yöneldikleri kıble orasıdır. Yani Kudüs'teki Mescid Aksa. İslam'ın da hicretten sonraki ilk dönemlerinde kıblesi orası olmuştur. Bu yüzden orası iki kıblenin ilki, yeryüzüne en önce yapılan iki mescidin ikincisi ve haram mescidlerin üçüncüsüdür. Yani mezcih-i haram ve mescid-i nebeviden sonra üçüncüsüdür. Ondan sonra ibadet kasıyla yolculuk sadece oraya yapılır. Buhari'de gelen hadiste şöyle buyruluyor. Allah rızası için yani ibadet niyetiyle hazırlık yapılarak yolculuğa çıkmak ancak üç mescid için caiz olur. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa. Yine diğer bir hadiste ancak üç mescitte itikafa girilebilir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Bu mescitlerin dışında ne itikaf caizdir ne de başka bir yere dini amaçlı bir geziye gidilebilir. Mescid-i Aksa'nın fazletlerinden bazıları da Ahmet bin Hanbel, Nesai ve Hakim'in Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a da naklettikleri ve Hakim'in sahih olduğunu belirttiği şu rivayette bildirilmiştir. i̇bn Ömer radıyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Süleyman aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı yaptığında Rabbinden üç şey istedi. Rabbi ona ikisini verdi. Ben üçüncüsünü de vermiş olmasını ümit ediyorum. Kendisine kendi hükmüne denk gelecek hüküm vermesini istedi. Rabbi bu isteğini verdi. Kendisinden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir saltanat vermesini istedi. İstediğini de verdi. Bir de her kim bu mescide yani mescide aksada namaz kılmak amacıyla evinden çıkarsa anasından doğmuş gibi günahlarından sıyrılsın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki biz Allah'ın bu isteğini de ona vermiş olmasını ümit ediyoruz. Allah Azze ve Celle'den orayı Yahudilerin pislikler, pisliklerinden temizlenmesini, Kudüs'ün ve Müslümanların diğer beldelerinin üzerinde yeniden İslam sancağının dalgalandırmasını diliyoruz. Selahaddin döneminde gerçekleştiği gibi Allah'ın bize orada namaz kılmayı nasip etmesini temenni ediyoruz. Nitekim oranın Müslümanların eline geri dönmesinden sonra Mescid-i Aksa'da kılınan ilk cuma namazında cuma hutbesini verirken şu ayetle başlamıştı. Böylece zulmeden topluluğun arkası kesildi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Enam suresi 45. ayet. Allah'tan orayı birinci kez işgal edenlerin arkası kesildiği gibi ikinci kez işgal edenlerin de arkasını kesmesini ve bizleri buna vesile kılmasını diliyoruz. Şüphesiz o her şey gücü yetendir ve duaları da en güzel kabul edendir. Aleyküm selam ve rahmetullahi İsra hadisesinin hikmetiyle ilgili Şöyle denilmiştir, bu şekilde Yüce Allah elçilerine kendi ilahi gücünü gösteren büyük manzaraları görebilmeleri için fırsatlar vermektedir. Böylece onların gönüllerini kendine karşı güvenle doldurmakta, kinle dolu kafirlere karşı dururken, onların kurulmuş hakimiyetlerini saldırırken kendine dayanmalarını sağlamaktadır. Nitekim Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermeden önce de, Kendisine ilahi gücünün bazı mucizelerini göstermek istemişti. Bu sebeple asasını yere atmasını istemişti. Bu konuda Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah dedi ki onu at ey Musa. Böylece onu attı. Birden o hızla koşan bir yılan oluverdi. Allah dedi ki onu al ve korkma. Onu tekrar ilk haline döndüreceğiz. Elini koyunla sok. Bir hastalık olmadan başka bir mucize olarak bembeyaz çıksın. Böylece sana büyük mucizelerimizden birini göstermiş olalım. Taha suresi 19-23. ayettir. Bu gibi e, kıssalarda yani peygamberlerin bu tür mucizelerinde ümmete büyük dersler var. Çıkarılması gereken ibretler var. Mesela e, İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması hadisesi. Ona bu olaylardan sonra e, oğlu İbrahim İbrahim'i boğazlamasını emretmesi Allah Azze ve İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emrine teslimiyet göstermesi. Bıçağı İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emrine teslimiyet gösteriyor. Ee, oğlunu boğazlamaya kalkıyor. İsmail Aleyhisselam da tabii ki teslimiyet gösteriyor. Ama burada e, önemli konu İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasında vahyedilen şeyi gerçekleştirmeye azmetmesi. Ve bıçağı oğlunun boğazına kadar dayaması. Yani asla Allah'ın emrinden bir geri kaçma yok. İtaatkâr bir oğlunu, Allah'a teslim olmuş, sevdiği bir oğlunu boğazlamasını emrediyor Allah Azze ve Celle. Ve bıçağı son anına kadar, boğazına sürene kadar bu işte azm diyor İbrahim Aleyhisselam. Çünkü burada Allah'ın emri var. Allah'ın emri karşısında ya bu benim oğlum, bunun gibi şeyler olmaz. Açık bir emir var. Ve o anda bu itaatinden dolayı Allah Azze ve Celle onun bıçağını, kesmez kılıyor. Şimdi bakın burada onu at ey Musa yani elindeki asayı fırlat fırlatıyor dev bir yılana dönüşüyor büyücülerin yılanlarını yutuyor onu tekrar eline al. Yani o korkunç şeyi yani fıtraten insanın korkacağı bir şeyi eline al ona o tekrar eski haline gelecek diyor Allah Azze ve Celle şimdi bakın Allah Azze ve Celle vaat ettiği bazı şeylerin gerçekleşmesi için kulların bazı sebeplere sarılmalarını emretmiştir. Bunların en başında Allah'ın kullarına farz kıldığı şeyler gelir. Yani iman, tevhid bunlardan sonra Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak. Şunları yaparsanız bunları vereceğim, şunları yaparsanız e, şunları vereceğim. Yani emirleri yerine getirirseniz cenneti getirmezseniz veya yasaklar işlerseniz de cehennemi vereceğini vaat ediyor Allah Azze ve Celle. Ve Allah kendisine tevekkül edene yardım edeceğini, kendisinden korkana mutlaka ummadığı yerden bir kapı açacağını, beklemediği yerden rızıklandıracağını açıkça Talak Suresi 3-4. ayetlerinde bildiriyor. O halde e, kul Allah'tan kesinlikle ümidini keserek gayrı meşru işlere girişmemelidir. Haram işler yapmak zorunda hissettiği zaman kendisini derhal Allah ile tevekkül bağını tekrar kurmalı. Allah'tan korkmalı. Eğer o bunu gerçekleştirirse tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi tıpkı Musa aleyhisselam gibi tıpkı Muhammed aleyhisselatü vesselam gibi o bunu yerine getirirse Allah Azze ve Celle'nin vaadide yerini bulacaktır. Hem dünyada hem de ahirette. Ama maalesef bu işte yapılan gaflet insanlara şu sözleri söyletebiliyor. Ya onlar peygamber. Onlar nerede, biz nerede? E, halbuki tam tersini düşünmesi gerekir. Evet onlar peygamber. Allah katında onlar daha değerli. Onlar ateşe atılmak zorunda kalmış. Allah'ın en sevgili kulu peygamberi o dönemde yaşadığı insanlar içerisinde en sevdiği kulu ateşe atılmak durumunda kalmış. Allah'ın Habibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ayaklarının altına her gün dikenler atılmak zorunda kalmış. Namaz kılarken başına deve işkembesi konarak rezil bir duruma düşürülmek zorunda kalmış. Öyle bir durumda kalmış. O asla bakın işte kavmim bana bunlar bunlar yapıyor, beni rezil ediyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyerek Allah'ın kendisine emreti şeylerden asla taviz vermemiştir. Ben Allah'ın sevgili kuluyum deyip kenara çekilmesi ona daha layıktı. Ama biz sanki e, onlar Allah'ın peygamberi deyip kendimiz sanki onlardan daha değerliymişiz gibi davranıyoruz. Ben bu tehlikeye niye gireyim? Ha, onlar Allah'ın peygamberi, onlar girer, onlar dayanabilir. Böyle bir mantık geliştiriyor. Şeytan böyle vesvese veriyor. Tam tersi. Eğer e, Allah peygamberleri beşer cinsinden gönderdiyse, bu peygamberler nasıl ki bunları bunlar yaptıysa, Ey insanoğlu sen de bunu yapabilirsin. Ben peygamberleri insanlardan gönderdim diyecek Allah Azze ve Celle. Nitekim bir haber de öyle gelir. Zengin bir kul ya Rabbi diyecek beni malım mülküm oyaladı. Sana kulluk edemedim. Ona denilecek ki Süleyman kulumuz da zengin kıldığımız kullardandı ve senden daha zengindi. O ama bizi anmaktan gafil olmadı diyecek. Bir başkası ya Rabbi ben musibetlere uğradım. Musibetlerden dolayı emrini yerine getiremedim. Eyüp Aleyhisselam senden daha fazla musibetlere uğradı ve o da bir insandı. Ama o Allah'ın emrine asla isyan etmedi. Onun emirlerine itaat etti. Bunun gibi biri diyecek işte ben memur idim, emir altındaydım, köleydim. Bu sebeple senin emirlerini yerine getiremedim. Ona da ne denilecek? Yusuf Aleyhisselam ömrü zindanda geçti. Ama o e, bunlara aldırmadan Allah'a itaatte devam etti, ayrılmadı. O da insandı. Peygamberlerin insanlardan gönderilmesinin en büyük hikmetlerinden birisi de budur. Beşerin takat edebileceği şeylerde en güzel örnekliği yapmışlardır. Peygamberler insanlara, ümmetlerine örnek olsunlar diye gönderilmişlerdir. Yoksa rafa kaldırılsınlar da... E, ...onlara saygı duyulsun, onların kendisine, zatına ibadet edilsin diye değil. Adam tutuyor şimdi, peygamberin yüzü su hürmetine diyor, duasında... ...halbuki Allah böyle bir şey emretmemiş, vesam böyle bir şey emretmemiş... ...hiçbir sahabe böyle bir dua yapmamışlar. Adam bidat yollarla dua ediyor ama peygamberin emirlerine gelince onların hiçbirisine itaat etmiyor. Peygambere iman demek... Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, işte Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, doğru sözlü birisidir, güzel ahlaklı birisidir, şöyle hayır birisidir deyip, bu şekilde inanmaktan ibaret değil. Birisine iman etmek, tasdik etmek demek ne demek? Onun verdiği haberlerin gereğini yapmak demektir. Yoksa o iman geçersizdir. Şimdi burada birisi gelse dese ki bize, Yan tarafta yangın çıktı. Ateş, alev almaya başladı. Çabuk burayı terk edin yoksa yanarsınız dese. Biz de desek ki ya sen çok iyi birisin. Doğru sözlüsün sen asla yalan söylemezsin. Senden de asla yalan beklemeyiz. Biz sana böylece inanıyoruz. Seni de çok seviyoruz. Desek ama kılımızı kıpırdatmasak. O çekse gitse. Biz onu sadece doğruladık değil mi? Ama iman etmedik. İnanmadık yani esasında. Eğer inansaydık verdiği haberin gereğini yapardık. Gereğini yapmadığımız için ateşten kurtaramayız kendimizi. O ateş gelir bizi yakar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bu örneği veriyor. Sizler kendisini ateşe at doğru atıp duran kelebekler gibi, pervaneler gibisiniz. Ben sizi tutup ateşten sakındırmaya çalışıyorum. Siz zorla kendinizi oraya atıyorsunuz diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberler ne, ne diyor? Namaz kılmayanın yerinin ateş olacağını, onun bir takım emirlerini yerine getirmeyenin yerinin ateş olacağını bildiriyor. E ben bunlara inanıyorum ama onlar da yapamam, onları da güç getiremem derse ne demiş olur hakikatte? Ben bunları yapmaya güç getiremem ama ateşte yanmaya güç getirebilirim demek olur. Yani aslında inanmamaktan ileri gelir bu. Bir kimse gerçekten cennete inansın, onu elde edebilmek için bu dünyadaki her şeyini vermesi gerekir. Bu dünya nedir ki cennete karşı? Cehenneme gerçekten iman etsin, cehenneme girmemek için, bir an bile girmemek için her şeyini verir. Allah Azze ve Celle bunu ayetinde anlatmıştır. Cehennem ehline, cehennem ehli diyecek ki Ya Rabbi bize tekrar dünyaya gönder, bu sefer sana elimizden gelen her türlü şeyi yapalım, ibadeti yapalım. Sana asla isyan etmeyelim. Ama hakikatte onlar tekrar dünyaya gelse, tekrar dünyanın cazibesine aldanır. Yine aynı şeyleri yapmaktan vazgeçmezler. Halbuki Allah Azze ve Celle on, bizlerden, insanlardan, e, dünyamızla ilgili her şeyi feda etmemizi, her şeyi ibadet yoluna harcamamızı istemiyor. Günümüzün 24 saatlik vaktinin bir günde... Yirmi dörtte biri de değil bakın. Beş vakit kıldığın namaz yirmi dörtte biri de değildir. Çok daha azıdır. Topu topu hepsini toplasan on dakikayı geçmez. On dakikalığını istiyor. Bir saat olsun isterse. Hepsini istemiyor. Malından zekat ver diyor hepsini istemiyor. Kırkta birini istiyor. Nisaba ermişsen. Her gün her sene hac yap demiyor. Ömründe bir defa olsun Hac yap diyor. Bunları düşündüğümüzde, değerlendirdiğimizde veya her gün oruç tut demiyor. Senede bir ay. İşte o zaman Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkan bu insanların hakikatte yalancı oldukları ortaya çıkar. Eğer sen gerçekten Allah için vermeyi düşünseydin hepsini istememişti Allah senden. Çok cüzisini istemişti. Evet peygamberlerin. Bu kıssaları şüphesiz bize örnek olması içindir. Musa aleyhisselam yılanı ejderhaya dönmüş, devleşmiş, dev bir yılanı dönmüş asasını tekrar eline aldığında eski haline dönüyor Allah'ın izniyle. Allah'a itaat ettiği için bu mucize ortaya çıkıyor. Biz de e, Allah'ın bize emrettiği hususlarda e, onun sözünden ayrılmazsak elbette vaad ettiği gibi kim Allah'tan korkarsa başka şeylerden değil. Kim Allah'tan korkarsa, ummadığı yerden onu rızıklandırırız, beklemediği kapıları açarız, diyor. Gerçekten Allah'a iman eden, ona tevekkül eden için bu ayet yeterli artar. Ebu Zer radiyallahu geldiği gibi. Evet, Musa aleyhisselamın bu Taha 19-23. ayetlerinde anlatılan bu büyük mucizeleri gözleriyle görmesi karşısında kalbi hayretle dolunca Yüce Allah ona bundan sonra şöyle seslendi. Firavun'a git çünkü o gerçekten azdı. Taha 24. ayetinde bir sonraki ayette. Zamanının despot idarecisine git ve onu Allah'a çağır emri geliyor. İsra ve Miraç olayının amacının Allah Azze ve Celle'nin peygamberine o büyük ilahi ayetleri göstermek olduğunu görüyoruz. Ancak bu Musa Aleyhisselam'ın başından geçenlerde olduğu gibi peygamberlikten önce değil tam aksine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirilmesinden 12 yıl sonra gerçekleşmiştir. Bu gerçektir. Bunun sırrı ise de daha önce açıkladığım üzere peygamberlerin siretlerinde görülen harikulade olaylarla onların peygamberliklerinin doğruluğu konusunda milletlerinin ikna edilmesi amaçlanır. Bu tür olaylar Karşıtlarının onları asılsız iddialarda bulunmakla suçlamalarına karşı kendilerine bir destektir. Yani Allah Azze ve Celle peygamberlerinin davetlerini, tebliğlerini olağanüstü olarak e, mucizeleriyle desteklemektedir. Onlara karşı güveni artırmaktadır. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sireti bu düzeyinde üstündedir. Kur'an-ı Kerim daha ilk günden akıl sahiplerini ikna etmeyi üzerine almıştı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda harikulade olaylar, onun bizzat kendini şereflendiren, gönlüne rahatlık veren gelişmeler türünden biri olarak ortaya çıkmıştır. Kur'an'ın istediği normal, akli metoda aykırı veya bu metodu geçersiz kılacak nitelikte gelişmeler olarak ortaya çıkmamıştır. İsra ve Miraç olayında peygamberler arasındaki yakınlık bağlarına da işaret edilmektedir. Bu ise İslam'ın temel değerlerinden biridir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Peygamber kendine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de buna iman ettiler. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Biz onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız. Bakara suresi 285. ayet. Şüphesiz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bildirdiği gibi e, peygamberler aslında kardeştirler. Yani onlar tek bir dini tebliğ etmişlerdir. Dolayısıyla mesela bir Müslümanlık dediğimiz günümüzde İslam dininin mensupları hiçbir peygamberi inkar etmez edemez. Bir tanesini inkar etse kafir olur. İslam'ın dışına çıkar. Bazılar diyor ki şimdi dinler arası diyalog. Şimdi Müslüman neden böyle bir diyaloğa aslında diyalog kelimesini kullanmaların arkasında pazarlık vardır. Neden böyle bir pazarlığa girsin? Batıl din mensuplarıyla. Çünkü diğerleri peygamber inkar ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ediyor. Yahudiler hem İsa'yı hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ediyor. Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ediyor. Nasıl bir diyalogtan bahsedilebilir? Biz de bütün peygamberleri kabul ediyoruz. Eğer bakın bu pazarlığın neticesinde onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edecekse... ...zaten onlar ayrı bir din mensubu olmaz. Eğer Müslümanlar Muhammed ve Vesselam'a imanın gereklerinden bir şeyleri feda edecek olursa o zaman Müslümanlar İslam dininden ayrılmış olur. Çünkü dedik ya bütün peygamberler tek bir dini getirmiştir. Musa Aleyhisselam İslam'ı getirmiştir. İsa Aleyhisselam İslam'ı getirmiştir. İsa Aleyhisselam'a iman etmeyenler Yahudiler olarak isimlendirilmiş. O şekilde kalmış İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar da Müslüman adını almıştır. Muhammed aleyhissalatüsselamı Allah Azze ve Celle gönderince, bu sefer Müslümanlar ona iman edenlerdir. Ona iman edenler Müslüman adını almıştır. İman etmeyenler ise Hristiyanlar olarak ayrı bir dine ayrılmış oldular. Çünkü İslam'ın temel esaslarından birisi bütün peygamberlere iman etmektir. Yahudiler iki peygamberi inkar etmiş oldu, Hristiyanlar da Muhammed Vesselam'ı inkar etmiş oldu. Bu sebeple onlar İslam'dan ayrılmış oldular. İslam'dan ayrılanlarla da bizim pazarlık yapacak, onların istediği manada, kastettiği manada diyalog yapacak durumumuz olamaz. Batıl din mensupları. Bunu isteyenler, gerçekten e, samimilerse, bu dinler arası diyalog tuzağını gündeme getirenler, kafirlerle diyalog yapacaklarına önce Müslümanlarla diyalog yapsınlar. Bütün Müslüman cemaatleriyle aranı boz, her birininle... E, Hatlarını ger, ayrıl. İslam'dan ayrı bir yol tut. Ondan sonra ben e, Hristiyanlarla, Yahudilerle diyalog yapacağım de. Olacak mı bu? Samimlerse önce Müslümanlarla diyalog yapsınlar. Aralarını düzetsinler. İsra suresini okuyan biri Allah Azze ve Celle'nin İsra olayından sadece bir ayette söz ettiğini görür. Allah Azze ve Celle daha sonra Yahudilerin Çirkin işlerinden ve büyük suçlarından söz etmeye başlamaktadır. Daha sonra onlara bu Kur'an'ın en doğru yola yönelttiğini hatırlatmaktadır. Okuyucu baştaki iki ayet arasında bir bağlantı olmadığını zannedebilir. Halbuki durum böyle değildir. Allah Azze ve Celle bu üslubuyla İsra olayının Mescid-i Aksa'ya doğru yürünmesi şeklinde gerçekleştiğine işaret etmektedir. Çünkü Yahudiler işledikleri büyük suçlar dolayısıyla insanlığı yönetme makamından azledileceklerdi. Bu suçları işlemelerinden sonra artık o makamda kalmalarına imkan yoktu. Allah azze ve celle bu makamı fiili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vermekte İbrahimi davetin iki merkezinde onun şahsında toplamaktaydı. Manevi liderliğin bir ümmetten başka bir ümmete geçmesinin zamanı gelmişti. Tarihi haksızlık, hıyanet Günah ve düşmanlıkla dolmuş bir ümmetten yani Yahudilerin tarihi iyilik ve hayırlar koşan ve Kur'an vahyiyle gıdalanan bir ümmete geçecekti. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında kabul görmez toplumdan tecrid edilmiş bir halde Mekke dağlarında dolaşırken bu önderlik nasıl geçecekti? İşte bu soru başka bir gerçeğin üzerindeki örtüyü kaldırmaktadır. O da şudur. Bu olayla İslam davetinin bir döneminin sonuna yaklaşılmıştı ve bu dönem kapanmak üzereydi. Akış tarzı bu birinci dönemden daha farklı olan yeni bir dönem başlayacaktı. Bu yüzden müşriklere karşı açık uyarılar ve şiddetli tehditler içeren bazı ayetler görmekteyiz. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Biz bir kenti helak etmek istediğimizde oranın varlıklılarına emrederiz. Onlar da emirlerimize uymayıp orada bozgunculuk çıkarırlar, fesat çıkarırlar. Bunun üzerine artık söz hak olur, yani azap ve orayı darmadağın ederiz. Muhtan sonra nice kuşakları, nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını haber alıcı, görücü olarak Rabbin yeter. İsra suresi 16-17. ayettir. Bu ayetlerin yanı sıra İslam toplumunun dayandığı uygarlığın kurallarını, maddelerini ve ilkelerini açıklayan daha başka ayetler de bulunmaktadır. Onlar adeta bir yere sığınmış gibiydiler. Orada işlerine bütün yönlerden hakim olmuşlardı. Orada toplum değirmeninin üzerinde döndüğü, dayanışma içindeki bir birlik oluşturmuşlardı. Burada aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sığınak, davasının üzerinde karar kılacağı güvenlikli bir yer bulacağına ve bu yerin dünyanın her yanına davetin yayması için bir merkez niteliği kazanacağına işaret vardır. İşte bu söz konusu kutsal yolculuğunun sırlarından biridir. Bizim incelememizle bağlantısı olduğundan dolayı bunu özellikle zikretmeyi tercih ettik. Bu ve benzeri hikmetlerinden dolayı İsra olayının birinci akabe biatından önce veya iki akabe biatı arasında gerçekleştiğini görüyoruz. En doğrusunu ise Allah Azze ve Celle bilir. Hafız ibn Hacer, Allah rahmet eylesin İsra ve Miraç hadisinden çıkarılacak anlamlar hakkında özetle şunları söylüyor. Bu hadis daha önce geçenlerin dışında da bir takım anlamlar içerir. Göğün gerçek olarak kapıları ve bu kapılar için görevlendirilen görevleri vardır. Burada aynı zamanda bir yere girerken izin istemenin gerekliliği ortaya çıkıyor. Yine buradan anlaşıldığına göre bir kimse bir yere girmek için izin istediğinde kim olduğu sorulduğunda sadece ben demekle yetinmeyip ben falancayım şeklinde kim olduğunu bildirmesi gerekir. Nitekim bir hadiste bu daha açık bildiriliyor. Birisi kapıda izin istiyor ve kim o denilince ben diyor. Ben ben diyor diyor ve bunu eleştiriyor. Ben kim? Yani sen kimsin? İsmini bildireceksin ben falancayım. Kim o diyor ben diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde eleştiriyor bunu. Bu sor, e, sorulan sorunun tam cevabı değildir. Yine bu hadislerin anlaşıldığına göre yürüyen oturandan daha üstün olsa da yürüyenin oturana selam vermesi gerekir. Buradan fazilet sahibi kimseleri sevgi ve mutlulukla karşılamanın, onlardan övgüyle söz etmenin ve kendileri için dua etmenin müstahab olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Miraç hadisinde bu Geçiyor. Yine övgüden dolayı gurura kapılmayacağına güvenilen bir kimseyi yüzüne karşı övmenin caiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu hadisten anlaşıldığına göre kıbleye sırtını veya bir başka yönünü dönmek caizdir. Bunu İbrahim Aleyhisselam'ın sırtını beytü i Mamur'a dayamasından anlıyoruz. O ise her yönden kıble olması itibariyle Kabe gibidir. Yine buradan anlaşıldığına göre bir olayın meydana gelmesinden önce o olayla ilgili hükmün nesh mümkündür. Yani elli vakit namaz ne oluyor? Beşe kadar indiriliyor. Yürürlüğe girmeden önce nesedilmesi söz konusu burada. Buradan gece yolculuğunun gündüz yolculuğundan üstün olduğu anlaşılmaktadır. Bu yüzden e, yani İsra olayı gece meydana gelmesinden ötürü bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Nafile ibadetlerinin çoğu gece olurdu. Hatta yola çıkarken bile gece yola çıkmayı tercih ediniz. Çünkü gece yol dürülür buyuruyor. Kendisi de e, yolculuklarını genellikle gece vakti yapardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisten anlaşıldığına göre tecrübe istenen bir şeyi elde etmede çok bilgi sahibi olmaktan daha etkili bir yoldur. Tecrübe bilgili olmaktan daha etkili bir yoldur. İsteğe kavuşma bakımından. Yani pratik bilgi teorik bilgiden sağlamdır. Bunu Musa Aleyhisselam'ın Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'e söylediği sözden çıkarıyoruz. Yani o ne demişti? Ben İsrailoğullarına e, İsrailoğullarında bu benim başıma geldi. Ümmetin buna güç getiremez diyor. Rabbinden bunun hafletilmesini istediyor. Allah Azze ve Celle'nin bakın e, bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'nin huzuruna birkaç defa gidip gelmesinde bu gibi hikmetler var. Şimdi hadis inkarcıları diyor ki, bakın bu e, mütevatir bir hadistir. Yani inkar edilemeyecek derecede sahih yollarla, kalabalık e, raviler yoluyla e, rivayet edilmiş bir hadistir. Miraç hadisi. Akıllarıyla, işte Allah ile pazarlık mı olur, bu Yahudi mantığıdır diyerek bu rivayeti, Reddetmeye kalkıyorlar. Meyraç hadisesini. Allah ile pazarlık mı olur diyor. Halbuki e, Allah Azze ve Celle ne diyor? Firavun'a git zira o azdı. İsra 24 şey Taha 24'te. Devamında ne buruluyor? Ya Rabbi benim konuşmamda problem var. Yanımda kardeşim Harun'u gönder. <gülüyor> Şimdi Allah azze ve celle Musa aleyhisselam'ın dilindeki pertekliği bilmiyor mu? Tek başına beceremeyecek olacağını bilmiyor mu? Musa aleyhisselam nasıl orada böyle bir şey söyler? Bakara suresinde yine bunun bir örneği var. Ben yeryüzünde Adem oğlunu Adem'i yaratacağım dediği zaman melekler ne diyor? Ya Rab yeryüzünde kan dökecek bir millet mi yaratacaksın? Halbuki meleklerin Enbiya Suresi'nde Allah'ın emrinden asla çıkmadıkları bildiriliyor. Şimdi böyle bozuk mantıkla bu olaya bakarsan inkar edecek pek çok şey bulursun. Bu, bu ayetleri de Tabi o ayetleri de inkar etmesi gerekir bu bozuk mantığın. Şüphesiz böyle düşünen bir insanın çelişkisi kendindendir. Asla Allah'ın kitabında veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde değil. Evet, yine burada hükümde göreneye başvurulabileceği ve daha üstün olandan edinilen tecrübeyi daha aşağıda olana uygulamanın mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü daha önce geçmiş ümmetlerin mensupları bedence bu ümmetin mensuplarından daha güçlüydüler. Musa aleyhisselam onları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme farz kılınandan da azıyla denediğini ancak onların muvaffakat etmediklerini söylemiştir. Yani bedence daha güçlü olan bir millet. İsrailoğulları bundan daha azıyla mükellef kımda onlar beceremedi. Sen bunun hafifletilmesini istediyor Muhammed Aleyhisselam. Vesselam'a. İbn-i cemrede buna işaret ederek şöyle demiştir. Yakın dostluk makamı hoşnutluk ve teslimiyet makamıdır. Konuşma makamı ise delil gösterme ve geniş bilgi verme makamıdır. Bundan dolayı İbrahim Aleyhisselam herhangi bir şey söylemediği halde Musa Aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden kendisine farz kılınanın hafifletilmesi için talepte bulunmasını ısrarla istemiştir. Bakın sayılırken ne dendi? Yedinci katta İbrahim aleyhisselam var. Her seferinde İbrahim aleyhisselamı geçiyor, Musa aleyhisselam e, geri dön diyor. İbrahim aleyhisselam bir şey demiyor bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in soyundan gelmesi, onun milleti üzere olması ve makamının yüksek olması itibariyle Musa aleyhisselama nispetle İbrahim Aleyhisselam'a daha yakındı. Daha başkaları şöyle demişlerdir. Bundaki hikmet Musa Aleyhisselam'ın aynı hadiste işaret ettiği şeydir. Çünkü o kendi kavmini aynı ibadette daha önce tecrübe etmişti. Onlar kendilerine muhalefet etmiş ve karşı gelmişlerdi. Yine bu hadisten anlaşıldığına göre cennet ve cehennem yaratılmıştır, mevcuttur. Çünkü hadisin bazı rivayetlerinde bunu ortaya koyan şu ifade geçmektedir. Bana cennet ve cehennem gösterildi. Bukhari, e, Bedül Halk, Bedül Halk e, yaratılışın başlangıcı bölümünde buna dair rivayetleri naklediyor. E, bunu i̇bn Hacer kendisinin şerhinde açıklamıştır. Yine bu hadisten anlaşıldığına göre Allah'tan çok şey istemek, çokça şefaat dilemek müstehaptır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Musa ile istişare ederek onun, Kendisine farz kılınanın hafifletilmesi için talepte bulunması yolundaki tavsiyesini kabul etmesi bunu göstermektedir. Şimdi bakın Allah Azze ve Celle kitabında tövbeye yönlendiriyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde tövbeye teşvik ediyor. Yani günah işledikçe bundan tövbe etmeye teşvik ediyor. Burada bakın bu Miraç olayında başka bir incelik daha çıkıyor ortaya. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kaç kere gidiyor? Birkaç defa tekrar ediyor değil mi? Gidiyor istiyor Rabbinden, Allah Azze ve Celle indiriyor, geri geliyor. Musa Aleyhisselam tekrar gidiyor, tekrar gidiyor, o tekrar geliyor. Şimdi günahkar bir kul düşünün. Günah işlese, tevbe etse, sonra neslini hakime olamayıp tekrar günah işlese, şunu dese olur mu? Ya ben tevbe ettim, tutamadım, bir daha yüzüm yok, bir daha tevbe etmeyeceğim dese. Olur mu bu? Olmaz. Olmaz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile böyle bir yol bırakmış değil mi? Allah Azze ve Celle ile irtibatı hiçbir zaman kesme. Bilakis tevbe kapsamında ilerle. Gazalinin şöyle bir misali var İhya-ül kitabında kitabında. Ee, adam diyor çamurlu bir yolda yürüyor. İşte elbisesinin eteğini, paçalarını falan böyle sakına sakına yürüyor. Çamur sıçramasın üzerine diye. O da ayağı bir kayıyor yere kapaklanıyor. Her tarafı çamur oluyor. Bundan sonra artık sakınmadan giriyor. Nasılsa battı balık yan gider hesabı. Yani bundan sonra sakınsam ne olur diyerek. Şimdi şeytan bakın bu misalle kulu tevbeden alıkoymak isteyebilir. Ama Allah Azze ve Celle asla böyle kapıları kapatmıyor. Bilakis can boğaza gelinceye kadar, güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe kapısı daima açıktır diyor. Her zaman kulunun hatta şirk koşmuş olsa bile tekrar tevbe Bundan ve bir daha ona dönme. Buna azmettiriyor Allah Azze ve Celle. oğullarının hiçbir, her Ademoğlu hata edicidir. Hata edenlerin en hayırları da tevbe buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte, şayet siz hiç günah işlemeyecek olsaydınız, Allah sizleri öldürür, sizin yerinize bir kavim getirirdi ki onlar günah işler ve tevbe ederek Rablerine dönüş yaparlardı. Allah kulunun tevbe edip kendisine dönüş yapmasından hoşunu olur buyuruluyor. Yine burada haya etmenin ve öğüde ihtiyacı olan, nasihata ihtiyacı olan birine öğüt verecek kişiye fikir danışmasa bile bolca öğütle bulunmanın fazletli bir şey olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam artık beş vakte indikten sonra Çekiniyor. Çok şey istedim diyerek çekiniyor. Ee, Musa Aleyhisselam ise... Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisinden nasihat istemese bile... ...her seferinde nasihat ediyor. Yani kendisi istemese bile... E, ...nasihate bolca devam etmenin öğütte bulmanın faziletli bir şey olduğu bildiriliyor. Bir paragraf kaldı. Cibril Aleyhisselam'ın Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'e şarap ve süt sunması esnasında... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sütü tercih etmesi sembolik olarak İslam'ın fıtrat dini olduğuna delalet etmektedir. Yani İslam akide ilkeleri ve bütün hükümleri itibariyle insanın sahip olduğu asil fıtratında taşıdığı özelliklerin gereklerine uyan bir dindir. Fıtrata uygun bir dindir. İslam'da insanın asli tabiatına ters düşen bir şey yoktur. Eğer ki fıtrat belli bir boyu ve boyutlar olan bir beden olsaydı, İslam o bedene tümüyle oturan bir elbise gibi ona uyardı. İşte İslam'ın bu kadar geniş alana yayılmasının ve insanların hızla onu kabul etmelerinin sırları da buradadır. Yani kafirler İslam'ı bilseler Müslüman olurlar. Yani fıtratlarına uyar. Fıtratları düzgünse tabii. Ama adamın tabiatına yalancılık yerleşmişse, hırsızlık yerleşmişse, üçkağıtçılık yerleşmişse İslam'ı tabii beğenmez. Zina etmekten hoşlanıyorsa adam İslam'ı tabi beğenmez. İnsan uygarlıkta ne kadar ilerlese de ne kadar çok maddi refahın içine dalsa da fıtratında taşıdığı özelliklerin gereklerine cevap vermek zorundadır. Kendi tabiatından uzak karmaşalardan ve kuruntuların oluşturduğu havadan kurtulmaya meyillidir. İşte İslam'da beşeri fıtratın taşıdığı özelliklerin en derinliklerine kadar ihtiyaçlarına cevap verebilen Tek düzendir. Subhanak Allahu Mebbe Hamdik ve Eşşaden La Ilahaillah Ante Wahteek ve Estaufurke Ve Tubileek. Allah izin verirse birinci akabe biyatıyla önümüzdeki hafta devam edeceğiz siyer konusuna. Daha sonra ikinci akabe biyat. Şimdi bu konuyla ilgili sormak istediğiniz soru var mı? Herhalde konu anlaşıldı.